bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi. Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet. Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin olsun. Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi? Gidelim tabii.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 Bu nedenle Ensar, doğup büyüdüğü yere kavuşan Hazreti Muhammed'in artık Mekke'ye yerleşeceğini düşünerek endişelenmeye başlamıştı. Bugün iki haftayı doldurduk. Medine'ye ne zaman döneceğiz acaba? Bence merak ediyorum. Peygamberimiz bizimle geri dönmeyecek mi diye endişeleniyorum. Ben de öyle. Yıllar önce her şeyini burada bırakarak göçmek zorunda kaldı. Şimdi evine ve yurduna kavuştuk. Medine'ye dönmez herhalde. Beytullah burada. Burası Allah'ın haremi. Böyle mübarek bir beldeyi bırakmak istemez. Adamın memleketine karşı şefkat ve merhameti arttı. Allah ona yurdunu ve beldesini fethetmeyi nasip etti. Burada kalır tabii. Bu konuşmaları uzaktan işiten peygamberimiz ensarın yanına gelip ne konuştuklarını sordu. Önemli bir şey değil ya Resulallah. Peygamberimiz konuşulanlardan haberdar olmuştu. Sorusunu ısrarla yineledi. Burası senin memleketin. Allah buranın fethini sana nasip etti. Artık bizimle gelmezsin diye korkuyoruz. Peygamberimiz şöyle dedi. Ve adamın memleketine karşı şefkat ve merhamet edeceği tuttu diyorsunuz. Ama şey şey, şey yani yani aman, evet. peygamberimiz benim aranızda anacağınız bir ismim yok muydu ki benden adam diye bahsettiniz. Şüphesiz ki ben Allah'ın resulüyüm dediğinde Ensarın başından aşağı kaynar sular dökülmüştü sanki. Yanlış şeyler söyledik ama vallahi bu Allah'ın Resulüne olan düşkünlüğümüzden kaynaklanıyor. Senin burada kalacağını düşününce ağzımızdan çıkanı fark etmedik. Bizim için bağışlanma diler misin? Peygamberimiz hiç şüphesiz Allah ve Resulü bu sözünüzü doğrular ve sizi mazur sayar dedi. Oh, Şükürler şükür. olsun. Şükürler olsun. Şükür. olsun.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 artık Müslümanlara aitti. Kabe etrafını saran bütün putlardan arınarak yeniden tevhidin merkezi haline gelmişti. Kureyş'in yenilgiyi kabul etmesi, Mekke civarında bulunan putların ortadan kaldırılması, Taif çevresinde bulunan Hevazin'le Sakif kabilelerini rahatsız etmişti. Bu iki kabile anlaşarak Malik bin Alf'ın etrafında bir araya gelmişler ve Eftas mevkiinde karargahlarını kurmuşlardı. Bunlar Arabistan'ın en büyük iki kabilesiydi. Yaklaşık 20 bin kişilik bir ordu oluşturmuşlardı. Mekke'yi ele geçirip Kabe'ye tekrar sahip olmak istiyorlardı. Malik bin Av, askerlerinin savaştan kaçmalarını engellemek ve her durumda savaşmalarını temin etmek için kadın ve çocuklarını, hatta bütün koyun ve develerini savaş alanına getirmelerini emretmişti. Bu durumu haber alan Peygamberimiz, 2000'i Mekkelilerden olmak üzere 12.000 kişilik bir ordu oluşturdu. Mekkeli bir sahabi olan Abdullah bin Ebu Hadret el-Eslemi'yi düşman hakkında bilgi edinmek üzere gönderdi. O da kısa süre içinde 20.000 kişilik bir ordu hazırlandığı haberiyle geri döndü. Peygamberimiz hazırlıkların tam olmasını istiyor, her türlü önlemi almaya gayret ediyordu. Ashabının zırh ihtiyacını karşılamak için o sıralarda müşrik olan Saffan bin Ümeyye'den çok miktarda zırh ve silahın emaneten alınmasını istemişti. Saffan ise bu talep karşısında endişeye kapılmıştı. Adamların bana gelerek benden yüz zırh istedi. Mekke'yi fethettim, kimsenin malına el koymadın. Bu bir gasp mı ya Muhammed? Resulullah, hayır. ''Zayi olduğu takdirde bedeli ödenmek üzere alınan emanettir.'' diye cevap verdi. Böylece Saffan'dan yüz adet zırh alınıp hazırlıklar hızlandırıldı. Ashabtan kimi zırhını giyiyor, kimi silahını kuşanıyor, kimi de atını hazırlıyordu. Hava çok sıcaktı. Öğleden sonra Kureyşli sahabi Ebu Abdurrahman el-Fihri, Efendimizin çadırına giderek, Savaş için bütün hazırlıkların tamamlandığını ve yola çıkma vaktinin geldiğini haber verdi Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Bilal'e haydi kalk dedi <gülüyor> Emrin başım üstüne canım sana fedadır Peygamberimiz Hazreti Bilal'den bineğinin eğerlenmesini istedi Hazreti Bilal iki tarafı liften olan bir eğerle Allah Resulü'nün bineğini eğerledi Efendimiz kendisi için hazırlanan bineğine bindi arkasından İslam ordusu da binitlerine binerek yola çıktı. İslam ordusu şimdiye dek görülmemiş bir ihtişamla ilerliyordu. Hiç bu kadar kalabalık olunmamıştı ve askerler hiç bu kadar teçhizata sahip olmamıştı. Ashabtan bazıları, bu kez sayımızın azlığı sebebiyle yenilmeyiz artık diye düşünmeye başlamıştı. Allah Resulü ise şöyle dua ediyordu. Allah'ım senin yardımınla düşmana karşı durmaya çalışıyorum Senin yardımınla hamle yapıyorum Senin yardımınla savaşıyorum İslam ordusu emin adımlarla ilerlerken Düşman da kendi saflarını sıklaştırıyor ve tuzaklar kuruyordu Burası savaşmak için çok müsait bir vadi Pusu kurmanız için güzel yerler var İyi bir seçim Ama çoluk çocuk kadın ve hayvanlarınızın Burada ne işi var Malik bin Avf'ın emri Beni ona götür Emredersiniz Bu ordunun komutanı sen misin Evet benim Stratejik bir bölge seçmişsin tebrik ederim Burada düşmanını pusuya düşürmen Kolay olacaktır Öyle sağol Ama bir yanlışın var Neymiş o Kadınlarınızı çocuklarınızı ve hayvanlarınızı da beraberinizde getirmişsin Evet her askerin ev halkını ve manını da beraberinde getirdim ki çarpışmaktan kaçmasınlar Tam bir deve çobanına yakışır hareket Hiçbir komutan böyle düşünmez Yenersen adamlarının bilek gücüyle yeneceksin Kaybetme korkularıyla değil Düşmanının seni yenebileceğini hiç düşünmedin mi? O zaman getirdiğin her şeyi onlara ganimet olarak vermiş olacaksın ne aileleriniz kalacak ne de mallarınız. Yaşın genç. Ben senin ömrünün iki katını savaş meydanlarında geçirdim. Kavmini tehlikeye atıyorsun yapma. Senin sözlerinle yaptığım işi değiştirecek değilim. Kim bilir senden sonra yetişen bir komutan senden daha ileri görüşlüdür. Yaş her zaman tecrübe kazandırmaz. Aksine bunaklığa sebep olur. Malik'in dediği gibi oldu. Askerler ona itaat ettiler ve onun taktiklerine göre hareket ettiler. Peygamberimizin ordusuyla hareket ettiğini haber alan Malik, etrafındaki kalabalığa Huneyn Vadisi'ne yayılıp pusu kurmalarını emretti. Sabahın alaca karanlığında Müslümanlar Mekke'ye 10 kilometre mesafede bulunan Huneyn Vadisi'ne geldiler. Burası Eftas Dağı'nın eteklerinde yer alıyordu. İslam ordusu yolun müsait olmayışı sebebiyle birkaç kola ayrılarak vadiye girdi Tam vadi ortasına geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar Ebazin tarafından yağmur gibi ok yağıyordu Dikkat edin! Siper olun! Nerede olduklarını görebiliyor musunuz? Hayır! hayır, hayır kayalıkların hayır, arkasına hayır, sığının! Kaçın! Allah'ım yardım et kafirler topluluğuna karşı ayaklarımızı sabit eyle Dönüp Resulullah'a haber vermemiz gerekiyor Ordu gelmeye devam ederse burada sıkışıp kalacağız Ben gidiyorum Sen git ben seni korurum Şu taraftan ilerle oraya isabet ettiremiyorlar Hadi Allah yardımcın olsun Zorlu bir sınav yaşanıyor Müslümanlar sayıca çok olmalarına rağmen bozguna uğramışlar Askeri donanımlara da iyiydi. Bunun başka bir izahı olmalıydı. Bu insanlara ne oluyor? Neden çil yavrusu gibi dağıldılar? Bu Allah'ın işi. Değil. Bugün biz sayımızın azlığı sebebiyle yenik düşmeyeceğiz. Allah'ın bize öğretmek istediği bir şey var. Haklısın. Sayımızın çok oluşu bizi gaflete düşür. Gücün silahtan ve sayıdan ibaret olmadığını gösteriyor Allah bize. Allah Rasulü'nün etrafındaki insanlar azalıyor. Ey muhacirler yetişin! Ey ensar bu tarafa gelin! Abbas senin sesin daha gül. Şunlara seslen de peygamberimizin etrafında toplansınlar. Hadi toplanın, koruyun onu! Hadi! Bu hengamede bindiği hayvanı daima ileri sürerek kendini düşmanın ortasına atan tek kişi Allah Resulü idi. O, beyaz atını düşmanın üzerine doğru sürdüğünde, amcası Abbas, atın geminden, Ebu Süfyan da üzengisinden tutarak, Allah Resulü'nün daha fazla ilerlemesine mani olmaya çalışıyorlardı. Amcası Abbas ve Ebu Süfyan bin Haris, Allah Resulü'nün yanından hiç ayrılmıyorlardı. O an, Resulullah, Abbas'tan, Ashabı Semure diye nida etmesini istedi. Semure, Hudeybiye'de Hazreti Peygamber'in canları pahasına kendisini koruyacaklarına dair Müslümanlardan altında söz aldığı ağacın adayı. ashab Semure nerede? Ey Müslümanlar! Allah'a ve Resulüne verdiğiniz sözü hatırlayın! Bu tarafa gelin! Ey muhacirler! Buraya! Ey Ensar! Buraya! Ey Kureyş! Buraya! Peygamberimizin yanına gelin! Bu çağrıyı duyan müminler hızla toplanmaya başladılar. İnsanlar hep bir ağızdan, buyur ya Resulallah diyerek Allah Resulü'nün yanına koştular. Allah Resulü yanında toplanan ashabına, ey Allah'ın kulları, şüphesiz ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ey ensar topluluğu, ''Şüphesiz ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm'' diye seslendi. Buyur ya Resulallah, emrine amadiyiz. Bu tarafa gelen buradayız. Bu esnada düşman da peygamberimizin etrafını sarmıştı. Peygamberimiz bineğinden indi ve ''Şüphesiz ben peygamberim, bunda yalan yok. Abdülmuttalib'in evladıyım'' diyerek çarpışmaya başladı. O gün Müslümanlar büyük bir korku yaşamışlardı. Daha sonra o gün yaşadıklarını şöyle anlatacaklardı. Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Hazreti Peygamberle korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi. Peygamberimizin cesareti müminleri harekete geçirdi. Azimle ve dualarla düşmanlarına saldırdılar. Bu durumdan memnun kalan Peygamber Efendimiz,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 Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. İzhanet İşleri Başkanlığı sundu.